Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programında yeniden sizlerle birlikteyiz ilmihaletlalegültv.com.tr adresine gelen sorularımızı İsmail Ağa Fıkıh kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz ve cevaplar almaya gayret gösteriyoruz. Sizler de yine sorularınızı ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz ve daha önce yayınlanmış programlarımıza cevaplanan sorularımıza yine lalegültv.com.tr adresinden tekrardan izleyebilirsiniz. Hem program şeklinde hem de sorularımızı tek tek soru cevap şeklinde takip edebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim iyilikler versin. İlk sorumuzla programımıza başlıyoruz hocam. Malum erkeğe altın haramdır ama altın bir yüzüğümüz var. Bu yüzükle abdest, namaz olur mu diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu aley Resulillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ba'du. Altın takı ile alakalı birçok sahih hadis-i şerif mevcuttur. Nitekim Ebu Hureyre tariki ile rivayet olunan ki Bukhari'de var olan bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselam altın yüzüğün haram olduğunu ifade etmiş. Yine i̇bn Ebi Şeybe'nin musannefinde bu Musa ile Şari tarikiyle ile rivayet olunan Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem altın ve ipeğin ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına ise mubah olduğunu ifade etmiştir. Hı hı. Bu ve bu emsal hadis-i şeriflerden yola çıkarak fukaha'nın geneli altının erkeğin takmasının caiz olmayacağına dair ittifak etmişler, söz birliği içinde olmuşlardır. Hı hı. Dolayısıyla eee Sual soran kişi kendisi de bunu ifade etmekle beraber, yani haram olduğunu bilmekle beraber ama bunun abdeste zararlı olup olmadığını soruyor. Evet. Yani sanki haramdır ama ben bunu yine kullanacağım ama bununla beraber abdestime zarar verir mi ben vermez mi? Zarar gelir mi? Evet. E, oysa burada bu gibi şiddet olan, bu gibi şiddetli, e, caiz olmayan, yasaklanan bir şeyin değil e, takarak namaz kılmayı, bunu takmayı dahi kişi aklından geçirmemesi gereklidir. Hatta bu konuda son derece titizlik göstermesi elzemdir. Hı -hı. Peki bir suale cevap verecek olursak, e, bir şeyin günah olması, haram olması bir şeydir. Abdest konusunda abdeste halel getirmesi Hı -hı. başka bir şeydir. Evet. Bunları birbirine karıştırmamamız gerekir. Hı -hı abdesti bozan mesa ile baktığımız zaman vücuttan bir şeyin çıkması ile abdest bozulur veya zecir mahiyetinde, ceza mahiyetinde ki rukü ve secdede bir namazda kişinin e, kahkâ diye tabir ettiğimiz sesli bir şekilde gülmesiyle de abdestin evet. bozulacağı. E, bunun yanı sıra üzerinde günah olan bir eşyanın bulunması abdeste halel getirilmez. Hakeza necisi olan, pis olan bir şeyi üzerinde bulundurması da her ne kadar namaza mani olsa da yine abdestine zarar vermeyecektir. Evet. O yüzden e, kişinin abdestliyken iken işte yüzük takması günah olmasıyla beraber veya da işte vücuduna e, herhangi bir pis bir şey sürmesi Hı -hı. E, abdesti bozucu bir unsur olarak değerlendirilmediğinden dolayı abdestini bozmayacaktır. Evet. Ama tabii ki abdestini bozmaması onun kullanımının caiz olmasını gerektirmez. Hı -hı. Bunu da sualimizi cevap verirken başta ifade etmiştik. Evet hocam. Şimdi e, altınla ilgili böyle bir durum var. Gümüşte bir sınır var mıdır hocam erkeklerin kullanmasında? Ee, öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki gümüşün takımı konusunda Hanefi fıkı erkeğe müsaade etmiştir. Hı -hı. Ancak erkeğin gümüş yüzük takması sünnet değildir Hanefi mezhebine hmm. göre, belki caizdir. Evet. Hatta Ömer Rasuluhu Efendi de ifade ettiği üzere takmaması takmasından daha evladır. Hmm. E, çünkü Hanefi fukası bu konuda varit olan eserlerde, işte kadı gibi veya devlet başkanı gibi mühür mahiyetinde, imza mahiyetinde kullanması, ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünün de bu şekilde evet. olduğu müsellemdir, bilinmektedir. Hmm. Bunun haricinde sadece bir görsellik olsun diye takılmasının sadece cavazlılığından bahsedilir. Yoksa sünnetliliğinden Hanefi fıkhında bahsedilmez. Evet. Ancak Şafii mezhebine göre sünnet olduğu da yine dillendirilmiştir. Ki buna dair bazı eserlerde mevcuttur. Bunu fıkıh kitaplarımızda geniş olanlar ifade etmektedir. Evet. Peki Hanefi mezhebine göre takılmasına her ne kadar ruhsat verilmişsek burada belli bir sınır da vardır. Evet. Hatta Şafii mezhebinde de belli bir sınır vardır sünnet olması ile beraber ki Şafii mezhebi bunu rakamsal olarak değil de bir nevi örfe ısmarlayarak insanların çok göreceği fazla bir şekilde olduğu kanaatinin oluşturabileceği miktarda takılmanın yani takmanın caiz olmayacağı bu miktardan daha aşağı olursa caiz olacağından bahseder. Ama Hanefi mezhebi ise 4-5 gram gibi belli bir rakam getirilir ki bu rakamdan fazla takılmanın caiz olmayacağı yine kitaplarımızda ifade edilmiştir. Evet. Tabii şunu da ifade etmek gerekir. Hanefi mezhebinde erkeğin gümüş yüzük takmasına bir de akik takmasına müsaade edilmiştir. Evet. Ee, yine sual ediliyor altın takması haramdır. Peki beyaz altın diye tabir edilen platin takması evet. Evet. veyahut da görüntü itibariyle altını andıran işte sarı bakırlar var, bunun takılması veya diğer madenlerin takılması, bunlar da caiz değildir. Yani e, altından kaçmak e, gerekli olduğu gibi bunlardan da kaçmak gereklidir. Hı hı. E, tabii ki ama bunların caiz olmaması, altının caiz olmaması manasında yani aynı eşdeğerde değildir. Hı hı. Birinin haramiyeti katiyken diğerin haramiyeti ise iştihadidir. E, ama tabii bu iştihadi olması... Avam açısından yani bunu uygulayanlar açısından bir farklılık var mı şeklinde algılamamalı. Hmm. E, bu konuda şiddetli bir şekilde kaçınılmalıdır. Hmm. E, bu manada e, kullanmamak daha güzel ama kullanılacaksa da e, evet. gümüş yüzük e, kullanılmalı ve fazla bir miktarı da aşmamalıdır. Evet hocam Allah razı olsun. Bir başka sorumuz. iki günlüğüne gittiğim sefer mesafesi bir yerde işim bitmediğinden 15 günden fazla kalsam durumum ne olur? Bu konuda bazılar 15 gün dolduysa mukim. Dolmadıysa seferi olduğunu söylüyorlar. Ne yapmam gerekir diye sormuş hocam. Daha önceki programlarımızda detaylı anlatmıştık ama. Evet. Evet. ki Sefer e, genel itibariyle kişinin niyetiyle alakalı olan bir meseledir. Yani niyet demek de kastur kalptir. Yani kişinin kalbinin o, o manada bir kastının olması. Evet. E, buna göre seferi bir mesafeyi kasteden bir kimse yola çıktığı zaman e, yolda seferi Hı. olacaktır. Gitmiş olduğu, varmış olduğu yerde de 15 gün ve fazla kalacaksa mukim ama daha az e, süre kalacaksa da misafirdir. Hı hı. E, peki ne zaman döneceğini bilmiyor veya ne zaman döneceğine dair kat'i bir e, niyeti yoktur. Bu nasıl olabilir? E, bir işi vardır. E, o işini görmek için gitmiştir ama bugün bitecek, yarın bitecek, daha öbür gün bitecek şekilde orada kalsa bu durumda bakılır. Oraya giderken ben bugün yarın dönerim yani 15 gün evet. kalma niyeti yok İşim bittiği zaman döneceğim ve bu işimin bitmesi de 15 gün süreden daha kısa olacak Hı -hı. kanaatinde gitmişse orada senelerce kalsa da herhalde misafir olacaktır Hı -hı. çünkü kastı bulunmadığından Niyet, dolayı değil mi hocam? Ancak e, bunun aksi olarak diyelim ki 15 günden fazla kalma niyetiyle Hı -hı. gitti 2 gün sonra işi bitti Hı -hı. E, işi bitti ve dedi ki ben yarın en iyisi döneyim dedi. Bu şekilde niyet eder etmez bu kişi mukim olur mu? Şey mukimken misafir olur mu? Evet. Olmaz. Çünkü sefer bir fiildir. Yani öyle bir icra gerek. etmek gerekir. Dolayısıyla mücerret niyet kişinin misafir olması için yeterli değil. Hı. Ta ki sefere çıkması gerekir. Evet. Ama aksi böyle değil. Hı hı. Yani üç günlüğüne gitti, beş günlüğüne gitti, misafirdir. Daha sonradan dedik ya ben burada on beş gün veya üzeri kalacağım diye niyet etse kalmaya başlamasa bile otomatikmen evet. onun seferlik durumu mukimli tabir edecek. Hatta bu namaz içinde olsa bile yani öğle namazının farzını kılıyordu. iki rekat kılıyordu. Birinci rekatını kılarken kalbinden bir anda burada 15 gün kalma niyeti de olsa o kişinin namazı otomatikmen dördüncü kar edecektir. Evet. O şekilde namazını tamamlaması gerekecektir. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuz. Bakın e, e, özür hocam. dilerim sözünüzü kestim. Ya bu konuda şöyle bir algı var. Seferde niyet şartı vardır. Dolayısıyla niyet etmeden kişi sefere giderse misafir olmaz. Hmm. Bu doğrudur. Ama bu niyet etme derken e, Ya Rabbi niyet eyledim. Sen rızan için sefere gidiyorum tarzında evet. bir niyet değildir. Evet. Kişinin kalbindeki Kalbinde. kastıdır. Yani siz e, buradan otobüse biniyorsanız veya işte aracınıza biniyorsanız ve belli bir yere gitme gayesiyle buna biniyorsanız burada bir niyet vardır. Hmm. Ben niyet etmedim demek orada niyetin olmaması anlamında değildir. Evet. Niyet etmemek nasıl olabilir dediğimiz gibi siz birinin peşinden gidiyorsunuz, hmm. o kişiyi takip ediyorsunuz, alacaklısınız veya başka bir etkenden hmm. derken o oraya gitti, siz onun peşinde, o oraya böyle böyle seferi bir mesafeyi aşmış olsanız bile bu durumda sizin niyetinizde sefer olmadığı için misafir olmazsınız. Hmm. Yani niyetten kastedilen budur. Evet. Yoksa bir yerden başka bir yere gitme gayesiyle aracına binen bir kimse niyet vardır. Evet. Ve niyet etmiştir. Hı hı. Dolayısıyla burada ben bir daireyetten niyet etmem şart mıdır, değil midir diye bir konuşma geçersiz olan, fuzulü olan bir konuşma olacak. Evet hocam. Ee, ben ağır sedef hastasıyım. Gusül ya da abdest alırken meshetmem doğru olur mu diye sormuşlar. Sedef, sedef hastası. Evet. Ee, yani bildiğim kadarıyla sedef hastası deri hastalığıdır. Evet hocam. Üzerinde böyle şeyler oluşuyor. Pullar, pullar oluşuyor. oluşuyor. Evet. Ee, bu tamamıyla tıbbi bir meseledir. Hı hı. Eğer suyun oraya temas etmesi durumunda bir zarar söz konusu olursa, tabii fukaha bunu şöyle e, kayıtlıyor, hastalanması veya var olan hastalığının artması veya iyileşme sürecinin uzaması, hı. bunlardan herhangi bir tanesine etki yaparsa onu yıkaması tabii ki yıkamaya mecburiyeti düşer. Hı -hı. Bu takdirde mes etme imkanı varsa mes eder, mes etme imkanı da yoksa bunu da yapmasına gerek yoktur. Hı -hı. Yani burada bir genelleme yapmak doğru değil. Bu arkadaşımız işte tamam abdest almasa da olur diyemeyiz. Yani onun kendi durumuna göre, onun evet. kendi konumuna göre tıbbi bir mesele olması bile tabiplerle, doktorlarla, tabi dinler olan Hı -hı. bu konuda hassas olan tabiplerle görüşür ve gerçekten o vücudunun, suyun değmesi hastalığın artmasına sebep midir? Veya iyileşme süresinin uzamasına etken midir? Hı hı. Bunları öğrenir. Eğer böyle bir durum varsa o kimse bu durum geçinceye kadar vücuduna yani o bölgelerine su değdirmeden e, abdestini veya gusyunu alır. Oralarına da mes verir ve bu şekilde hı hı. ibadetlerini yerine getirir. Özellikle Sedef hastalığını yaşadığım için biliyorum hocam. Yani Bol şekilde krem kullanıyorsunuz. Hem gece hem gündüz devamlı surette. O kremin de e, yarayı iyileştirebilmesi adına su değmemesi gerekiyor. Ama evet. bazı durumlarda çok fazla aşırıya gitmeyen bir SEDEF hastalığı oluyor. Onlarda mesela deniz suyu çok iyi geliyor mesela. Veya temizlenmesi gerekiyor. Daha çok suyla e, temizlik yapılması gerekiyor. Dediğiniz gibi bunu yine detaylı bir şekilde sormalarında yani faydalar, var. Yani herkesin kendi var. şahsına münasır evet. olarak Hı -hı. ama kural şu. Suyun kullanılması, hastalığın artmasına veya da var olan hastalığın artması veya hastalan hastalığın oluşmasına veyahut da tedavi Hı -hı. sürecinin uzamasına etkense bu bir mazerettir. Evet. Ve bu mazeretten dolayı kişinin suyu yıkamaması e, ruhsatı verilmiş. Meshetmesi mesle zarar veriyorsa bundan da kaçınması mümkündür. Evet hocam. Bir diğer sorumuz Üvey babam vefat etti. Ben onun malına mirasçı olur muyum? Annem halen hayatta diye. Üvey baba diye tabir ettiği allah Alem annesinin İkinci evlenmiş şey. olduğu e, eşi. Evet. E, bu durumda e, annesiyle kendi irtibatı var ama annesinin eşi kendi öz babası değildir. Değil. Hı -hı. E, burada ölen kişi de babadır. Hı -hı. Yani baba diye tabir ettiğimiz kişidir. Bu çocuk ona varis olur mu? Hı -hı. diye sual bu şekilde. Varis evet. olmaz. E, şundan dolayı varis olmaz. Çünkü aralarındaki bağ sıhriyetten kaynaklanan bir bağdır karabetten, akrabalıktan kaynaklanan bir bağ değildir. Evet. Ee, Sihriyet nedir? Annesinin o adamla evli olması e, aralarında e, adam açısından, kadının usul ve furusunun mahremiyeti. Bu evet. manada bir bağlantı olmuş oluyor. Evet. Ama bu ise ferais konusunda yani mirasçı olma konusunda yeterli bir bağ değildir. Evet. Dolayısıyla bu çocuk, üvey baba diye tabir ettiği bu adama varis olmayacaktır. Evet. Ancak e, bu baba, vefat ettiğinde annesi hala da bu adamın nikahlısı ise hı hı. bu kadın bu kocasından mirasçı olur hı hı. ve mirasçı olduğu zamanda da e, annesine evet, kalacaktır. Hı. Anne de ahirete intikal ederse bu annesine mirasçı olur ve annesinden bu manada kendisine mal intikali olacak tabi diğer varislerin konumuna göre bu oranda farklılıklar olabilir. Evet. O yüzden e, net olarak şunu söyleriz ki bu üvey babasına varis olmaz ancak annesine varis olur. Hmm. Eğer annesi, babası, üvey babası vefat ettiğinde hala da onun nikahlısıysa, nikahlı olması durumundayken vefat etmişse annesine mal intikal eder, annesi eğer yine kendisinden önce ahirete intikal ederse ona varis olur. Hocam, bazı durumlarda üstlüyorum hocam. E, bu evlat mesela üvey baba oluyor, e, kendi e, işte, nüfusunu bu üvey baba üzerine alıyorlar. Anne baba böyle bir karar veriyor. Kendi üzerine alıyor. Ee, bu tip durumda diğer kardeşler de var. Ee, üvey babadan olma, kendi annesinden olma. Ee, baba vefat ettiği zaman mal paylaşımı yapılıyor mesela. Yine nüfus onda olduğu için bu üvey evlada da bir mal düşüyor, miras veriliyor. Burada kişi o parayı diğer kardeşlerine iade etmesi mi gerekir? Yoksa biraz önce dediğiniz gibi annemi mi Her lazım? Her şeyden önce resmiyette bir hakkın verilmesi şeran o hakkın size ait olduğunu göstermez. Evet. Bu konuda e, bilen bir hoca efendiye danışanlarak ben varis miyim değil miyim? Hmm. Veya bana resmiyet böyle bir hak veriyor bu hakka ben müstehak mıyım değil miyim diye soruşturması evet. gerekir. Mutlak manada devletin ona vermiş olduğu her hak onundur şeklinde bir algı yanlıştır. Bunu öncelikle söylemek, e, söylememiz gerekir. Bu meselede de resmi olarak o baba o çocuğu kendi nüfusuna geçirmiş. Hı hı. E, bu vesileyle e, resmi kanallarda bu kişi bunun evladı gözüküyor. Hı hı. E, dolayısıyla e, bunun diğer çocukları gibi bu adama varis olacaktır resmiyet evet. olarak. Oysa fıken baktığımız zaman bu çocuk hakikatte bu adamın evladı değildir. Değil eğer o mirasçı olursa diğer mirasçıların hakkına tecavüz edilmiş evet. kabul edildiğinden dolayı e, onların rızası olmadığından bu hakka tecavüz etmiş olur ki caiz olmayan e, bir parayı veya caiz olmayan bir mala sahip olur. Evet. Bu da doğru bir şey değildir. O yüzden e, bu konumda olan kişiler hassas olmalı, evet. e, dikkat etmeli, kendisinin İslami konuma göre durumunun ne olduğunu araştırmasını yapmalı ve bu doğrultuda hareket etmelidir. Evet. Kendisine böyle bir şey verilmişse de e şer Şerif dolusunda bu nasıl olmalıdır? Bunu e, diğer varislerin konumuyla beraber nasıl olduğunu bir bilen bir yani feraiz ilmini bilen evet. bir hoca efendiye sunar. O ona vermiş olduğu reçete doğrultusunda hareket eder. Evet hocam. Bu arada tabii ki e, kıymetli izleyenlerimiz de bazı durumlarda haklı olarak diyorlar herkese güvenemiyoruz. Her hoca farklı fetva veriyorlar diye. E, bu durumda da yine e, Allah razı olsun e, İsmail Ağa Cami e, bu konuda dernek bir çalışma başlattı ve fetva hattı kuruldu. E, acil durumlarda belki bize sorularınız ulaştırılıyor ama e, o anda cevaplanamıyorsunuz. Acil durumlarda yine 444-47-71 numaralı telefondan fetva hattına ulaşarak yine kendi sorularınızı oradan yöneltebilirsiniz. Yine değerli hocam da sizler de bu heyetin başında bulunuyorsunuz. Herhangi bir sıkıntınız olduğu zaman lütfen 444-47-71'den fetva hattından bu konuyla ilgili detaylı bilgiler alın inşallah. Müsaadenizle bununla alakalı bir konuya temas etmek isterim. yani evet. Bunu siz ifade edince şu anda aklıma geldi. E, bu fetva hattında 11 tane e, birbirinden değerli hoca efendiler vardır. Sayı Bunlar, artıyor gün geçtikçe değil mi? Elhamdülillah. elhamdülillah. E, elhamdülillah. E, bunların yaş ortalaması işte 20 ile 30 arasında Hı -hı. E, genç arkadaşlar e, ve bu konuda uzman arkadaşlar Hı -hı. her birerleri alanında e, mahir olan arkadaşlarımızdır, hocalarımızdır. Hı -hı. E, bunu şunun için söylüyoruz. E, bu arkadaşlarımız e, 1 ile 5 arası orada hizmet Hı -hı. veriyorlar. Tabi aktif olarak telefon başında duran beş kişi olmakla beraber oda her birinin alacak şekilde herkesin önünde masaları vardır, ve herkesin kitapları vardır Hı -hı. ve birbirleriyle görüşebilecek e, sistemde Hı -hı. ona göre değerlendirilmiş yani döşenmiştir Aynen. ve gerektiği zaman telefonları birbirlerine aktarabiliyorlar Hı -hı. ve herkese e, gelen bir soruya eğer kendi aralarında çözüm bulamamaları durumunda da e, üst kurul diye tabir ettiğimiz e, bize müracaat edebiliyorlar. Hı -hı. E, gerekirse o kişiyi bizde görüştürebiliyorlar, telefondaki kişiyi. Gerekirse de onu bekleterek e, direktmen bizde meseleyi, istişaresini yapıp e, o kişiye bu fetvayı aktarabiliyorlar. Hı -hı. Ama bazen olur ya bunu üst kurul da çözemeyecek bir konu, ciddi bir konudur e, veya daha önceden karşılaşılmamış bir konudur. Böyle bir şey olduğu zaman da deniyor ki bunu tehir edin. Evet. E, gerekirse ertesi güne tehir edin. Gerekirse bir hafta sonraya tehir edin. Bu konu not alınıyor. Ya ve bizim belli ya. bir konumlarda toplantılarımız oluyor. Bununla alakalı istişareler yapılıyor. E, belli karar alınıyor ve o arkadaşımız veya o soru soran kişi kim ise geri döndüğü zaman ona bu manada cevabı veriliyor. Hı. Bunun Şunun için söylüyoruz. E, şöyle bir algı var. Oraya arandığı zaman sanki telefonun başında olan bir operatörmüş gibi hı hı. veya rastgele herhangi bir kişiymiş gibi e, konuşma olabiliyor. Evet. Oysa o kişi gerçekten konusunda mahir olan bir hoca efendidir. Evet. E, ve ona bir mesele sorulduğu zaman eğer İstediği cevabı alamadığı zaman o dinleyen kimse. işte siz üst kurula bunu bir sorsanız. Veyahut da bunu bir hocalarınız istişare etseniz, onlara evet. sorsanız. Ben pek size güvenemedim şeklinde bir aldık. Oysa onlar gerçekten cevap veremeyecek bir durumsa ki 11 kişi diyorum. Bu önemli bir tabir. Evet. Bir de yani kendi aralarında istişare kendi aralarında yapabiliyorlar. İstişare yapabilecek <gülüyor> konuma sahip ve her bireyler mahirdir. Her bireyler bu konuda alanlarında uzman arkadaşlarımızdır. Hoca efendilerdir. Dolayısıyla o eğer size cevap veriyorsa bildiğidir, bildiğinden dolayı cevap veriyor. Hı hı. Eğer cevap veremiyorsa zaten bu konuyu üst kurula da taşımıştır hı hı. ve o manada yine bu konuda istişare yapılacak ve cevap verilecek bir konuma ulaştığı zaman da o kişiye cevap ulaştırılacaktır. Hı hı. Dolayısıyla yani beğenmediğimiz bir cevapla karşılaştığımız zaman bu doğru değildir, ben yine bunu üst hı hı. kurulla görüşeyim şeklinde bir algı yanlıştır. Hı hı. Bir de şuna da temas etmek istiyorum yani geçen de arkadaşlarımız da hoca efendilerle toplantı yaptığımızda şunu dillendirdiler çok isim soruyorlar. Oysa biz kurumsallık adına oradaki hoca efendiler bireysel olarak konuşmalarında şahsi isimlerinin vermemelerini hı hı. çünkü fetva şahıs üzerine değil camiye adına çıkıyor. Hı hı. Ee, eğer evet. şahıs üzerine olacağı zaman o sorumlu olacak, diğerleri sorumlu olmayacak. Oysa evet. oradan çıkacak olan fetvaya şahsın da dahil olmak suretiyle hepimiz sorumluyuz. Hı hı. Ee, ki bu konuda zaten mahir olmalarında da bundan dolayı söylüyoruz. O evet. güvendiğimiz kişilerdir oradaki Hocaefendiler. Böyle olduğundan dolayı eğer şahıs üzerine yani isim alma üzerine çok fazla ısrarcı olurlarsa bu sefer bu filan hocaydı, falan hoca şöyle dedi, falan hoca böyle yaptı şeklinde Filmine bir tefrikanın çıkıyor. oluşmasına evet. sebebiyet verebilir. Hı -hı. O yüzden istirhamımız e, yani sual soracak olan kardeşlerimiz bu konuda ısrarcı olmasınlar ve karşısındaki kişinin bu konuda mahir bir hoca efendi olduklarını da bilsinler Hı -hı. ve onların vereceği cevabı bizim cevabımız olduğunu da kabul etsinler sadece bizim değil. Bizim de bir heyetimiz var biliyorsunuz. Evet. Ee, üst heyet diye kabul dediğimiz yani bizim haricimizde diğer üç hoca efendi ki bunlar da e, değerli hocalarımızdır. Evet. E, bu, dolayısıyla hepimizin hem fikir olmuş olduğu bir fetvadır. Evet. E, bu manada bizden çıkmış olan bir fetva olarak kabul edilecektir. O yüzden yani onun sonuca razı olmamaları durumunda sen bunu şuna sor buna sor şeklinde bir algı yap, karşısındaki kişiyi bir nevi tahkir etmek olur ki evet. bu da doğru bir şey değildir. Çünkü dedik ya o arkadaşlarımız operatör değildir. O arkadaşlarımız orada rastgele konulmuş kişiler değildir. Onlar gerçekten işinde mahir hoca efendiler. Evet, hayatını ilme adamış kişiler. İşlerdir, evet. Rabbim inşallah e, bu tip hocalarımızın da sayılan artılsın inşallah ve Aynen. fetva heyetlerimizin de e, bu tip kurullarımızın da sayılan artılsın inşallah Aynen. hocam. Bir başka e, sorumuza devam ediyoruz. E, ani hareketlerde kalbimde ritim bozukluğu oluyor. Vücudumda sakatlık yok. Bundan ötürü Oturarak namaz kılmam caiz midir? Şimdi e, namaz bedeni bir ibadettir. Hı hı. Dolayısıyla bedensel mazereti bulunan bir kimsenin e, namazda bazı hafiflikler vardır ki evet. bunlar da kendi aralarındaki <gülüyor> asli rükün secdedir. Secdeye yapamayacak konumda olan kimse namazını imayla kılar. Ama secdeyi yapabilip de diğerlerini yapamıyorsa o zaman yapabildiğini yapar, yapamadığını ise o manada oturarak e, namazını ifa eder. Şimdi bu sual eden kardeşimiz de bedensel bir problemin olmadığı ancak ritim bozukluğundan dolayı hareketlerde e, sıkıntıya düştüğünü söylüyor. Hı hı. E, bu kişinin konumuna göre değişir. Yani bunu genelleştirmek <gülüyor> doğru değildir. Evet. Yani ani hareket değil de yavaş yavaş namazını kıldığı zamanda da aynı sonuç oluşuyor mu? Hı hı. E, bunu sual etmek lazım. Eğer böyle bir durum yoksa zaten namazı hızlı kılmak doğru bir bu. şey değildir. Taadil evet. erkene riayet ederek güzel yavaş bir şekilde kılması durumunda kalbine de zararı yok ise ki makbul olan namaz da budur zaten inşallah evet. bu şekilde namazını ifa etmiş olur. Ama yok buna rağmen yine de. Ee, bunda var olan hastalıktan dolayı bazı sıkıntılar söz konusu oluyorsa Hı -hı. biraz önce bahsettiğimiz kural doğrultusunda secdeyi yapabiliyor mu yapamıyor mu buna bakarız. Eğer secdeyi yapamayacak bir konumda ise olur Hı -hı. ya bazıları tansiyon hastasıdır. Secdeye vardığı zaman farklı bir takım işlevler Göz oluşabiliyor. Falan oluyor. Ama tabi burada herkes kendine göre meseleyi irdeleyecek. Hı -hı. Yani bunu genelleştirmek doğru değil. Hı -hı. Vicdanen evet ben bu konuda mazurum diyebilecek bu konuda kişinin kendi vicdanına bırakmakta uygundur. Şunu da söylemek lazım değil mi hocam? Parantez içinde kalbin de ne düşündüğünü, ne bildiğini veya aklımızın geçenlerin e, okuyan bilen bir Rabbimiz var. Ona göre bizler evet. muhasebe yapmamız gerekiyor. Ki vicdanen tabirini kullanmamdaki evet. gaye de aslında bu idi. Evet. Bu manada eğer secde yapamayacak bir durumdaysa oturur namazını evet. imayla kılar. Secdesini de rükûsünde imale yapar, kıyama kalkmak zorunda değildir. Evet. Ama eğer secdeyi yapabiliyor ise ee, o zaman diğer yapabildiklerini yapacaktır. Yapamadıklarını o şekilde namazını kılacaktır. Hanefi fıkhına göre. Ancak Şafii mezhebi bu konuda Hanefi mezhebinden daha farklı. Her bir rüküm müstakil olduğu için secde yapamaması durumunda diğerleri düşmez. Yapabildiğini yine yapmakla mükelleftir. Bu doğrultuda namazını inşallah kılacaktır. İnşallah hocam. Bir başka sorumuz leasing sistemi hakkında. Farklı ifadeler var. Bu konu hakkındaki görüşleriniz nedir diye sormuşlar hocam. Aslında leasing konusunu biz belki daha önceki programlarda da işlemiş idik. Radyo programımızda anlatmıştık hocam. Doğrudur. Ama baya bir zaman hmm. geçti. Şimdi leasing finansman bir kiralama işlemi. Finansman bir işlemdir. Tam mahiyet olarak baktığımız zaman yani kısaca sembolik olarak anlatmak gerekirse bana bir mal lazım. O malı ise satın alabilecek peşin nakitim yok. Veyahut da başka bir etkenlerden dolayı ona para bağlamak istemiyorum. Evet. Bir kuruma gidiyorum. Bu kurumdan böyle böyle leasing sistemiyle bu malı temin etmek istiyorum. Hı -hı. Bu da şu demektir ki o kurum gidiyor o malı satın alıyor. <gülüyor> bu iş makinesi olabilir veya araç olabilir veya başka şey olabilir. Hı -hı. Tabii belli konumda olmalıdır. Yani onun belli bir tüzüğü de vardır. Evet. Onu temin ediyor ve bana onu periyodik aralıklarla işte aylık ödeme çıkartarak Hı -hı. onu bana kiralıyor. Evet. Ee, ben işte iki sene, üç sene, beş sene neyse o anlaşmamız. Bu doğrultuda ben ona aylık kiramı ödüyorum. Hı -hı. Ancak ödemiş olduğum kira bedeli aslında malın kıymeti de e, eşdeğerdir. Eşdeğer. Yani beş senelikse beş sene sonra ben o malın kıymetini fazlasıyla ödemiş Hı -hı. artık karşı tarafa kâr da vermiş oluyor. Evet. Yani bir nevi murabaha sisteminin kiralama sistemi diye adı altında uygulamasıdır. Hı -hı. Ve e, sözleşme bittiği zaman, yani kira akdi bittiği zaman zaten ben o malın kıymetini fazlasıyla karşı tarafa <gülüyor> ödemiş oluyorum. Karşı taraf sembolik bir rakamlı o malın mülkiyetini bana devrediyor. Hmm. Leasing bu demektir. Yani hmm. başlangıç itibariyle kira, kira sonunda sonrasında. ise alışveriş. Hmm. El icara, el münteha bir temlik şeklinde Araplar tabir ediyor. Evet. E, meseleyi bu şekilde düşünecek olursak e, fükhamunda sıkıntı olacaktır. Niye sıkıntı olacaktır? Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir safkanın içinde, yani bir alışverişin içinde ikinci alışverişi yasaklamıştır. Oysa burada kira akdi bir akittir ama kira akdinin içinde alışveriş akdi şart koşulmuş olacaktır. Yani ben bunu sana kiraya veriyorum veya siz bunu ben sizden kiraya tutuyorum ama kira müddeti bittiğinde de bunu bana satmak zorundasın. Dolayısıyla bu zorunluluk olma bile bir alışverişin, yani kira aklinin içinde alışveriş akli şart koşulduğundan dolayı Hanefi fıkhına göre bu caiz olmayacaktır, evet. fasıl olacaktır. Ancak son dönemde yine Hoca Efendi'lerle yapmış olduğumuz istişarede ve daha sonradan bu leasing firmalarıyla görüştüğümüzde şöyle bir kanaat oluştu. Biz buna kira ve sonu alışveriş şeklinde desek de ve resmiyette de bu gerçekten kira gibi gözükse de Uygulamaya baktığımız zaman aslında kira değil de daha fazla bir satış olduğunu görüyoruz. Hmm. E bunu da nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. E, kiracı diye tabir edilen kişi, diyelim ki iş makinesini e, bir kurumdan leasing sistemiyle aldı. Hmm. Bu esnada o malın vergi gibi masrafları o kişiye aittir. Mal sahibi konumunda olan firmaya ait değildir. Hmm. Ve bu malın başına herhangi bir sıkıntı gelecek olursa, sorumlu yine e, kiralayan kimseye aittir. Evet. Yine asıl mal sahibi ait değildir. Evet. Yani o zaman burada sembolik olarak bir mal sahibi var ama fıkhen baktığımız zaman fıkhi olarak sanki mal sahibi Yok. kiralayan evet. kimsedir. Hı -hı. Çünkü tamamıyla mal ona endekslenmiş, Hı -hı. ona verilmiş. Ancak resmiyetle alakalı bir takım vergi nedenleriyle ve bankalardaki kredi limitlerini tüketmeme adına buna leasing adı altında bir sistem uygulaması evet. olarak çıkartılmış. Yani sembolik bir kira akdi olarak gözükse de evet. hakikatte fıken baktığımız zaman bir satın almak. Ee, şöyle bir kural vardır. اَلْ اِبْرَةُ فِي الْاُقُدْ لِلْمَقَاسِتْ لَا لِلْا الْاَلْفَازِ ve meban Akitlerde itibar maksadadır, lafza değil. Dolayısıyla lafız her ne kadar kira lafzı gibi gelse de yapılan sistem, alışveriş olmasa bile bunu biz bey olarak, alışveriş olarak değerlendiririz. Evet. Ee, ki bunun fıkıhta birçok misali vardır. Dolayısıyla konuyu alışveriş olarak değerlendirdiğimizde o zaman bir safkada yani bir akitte ikinci akit varmış problemi ortadan kalkıyor. Çünkü başta daki, sonunda daki tek bir akittir. Hı hı. O zaman burada şuna dikkat etmek gerekir. Satın alınan mal, yani e, firma önce onu peşin olarak bir yerden temin ediyor. Evet. Daha sonradan size linzik yoluyla veriyor. Hı hı. Biz bunu fıkan satış olarak değerlendiriyoruz. Her ne kadar hı. resmiyette kira, kira tabiri alınırsın. kullanılsa da. Bunu size devrettikleri zaman sizden alacakları rakamlar sabitlenmeli. Hı hı. E, toplam sizin ne ödeyeceğiniz tespit edilmeli. Beş yıl, altı yıl, on yıl neyse bu tespit edilmeli ve sonunda sembolik rakam diye tabir edilen rakam da tespit edilmeli. Böylece siz vadeli bir malı satın almış oluyorsunuz. Evet. Hatta şunu sorduk e, leasing sisteminde, firma siz bu, bunu malı size verdikten sonra bu akdi fesk ederek ben bu kira aklını bitiyorum, malımı alıyorum deme hakkına sahip mi? Dediler ki öyle bir hakkı yok diyemez. İkinci olarak peki beş sene on sene ben bunu kiraladım ve kira müddeti bittikten sonra sembolik rakamlı onu bana satacak ya ben satmıyorum bu mal nasıl resmette benim deme hakkına sahip mi buna da sahip değil Hı. diyorlar. Bu da gösteriyor kira ki alayan, o zaman tamamıyla yani kiracı da değil demek ki ya mesela. Daha doğrusu, mal o zaman yani. burada e, sembolik olarak bir kira tabiri kullanılmış. Biraz önce bahsettiğimiz Hı. nedenlerden dolayı. İşte kredi limitini kullanmama adına Hı. veyahut da işte bu kredi sistemlerinde bazı vergilendirme olayları oluyor. Hı. Bu vergilendirmelerden muaf tutulma adına, çünkü devlet bunu kira olarak görüyor, satın alma olarak evet. görmediği için e, vergilendirmeyi de ona göre yapıyor. Hı -hı. İşte bunlardan, bu muafiyetten istifade etme sadece resmiyet tabiridir. Evet. Oysa e, gerçekte, hakikatte bu bir satıştır. Alma, evet. O zaman satış şartlarına bakarız. Satış şartlarına haiz ise caiz, satış şartlarına haiz değil ise caiz olmadığını söyleyeceğiz. Her firmanınki de aynı değil maddeleri. Onun için ee, araştırmak lazım. Dolayısıyla burada diğer bütün kurumlarla yapılan uygulamalarda söylediğimiz gibi hı hı. genelleme yapma yerine her bir şahıs kendi adına yapacağı işlem konusunda fetvasını sorsun ona göre hareket etsin. Tabi önceliğimiz bu konuda e, kurumlar, finans kurumları olmalıdır. Bankalar da belki leasing sistemi yapsa da külliyen haram bir müessese olduğu için hı hı. E, biz e, bu konuda bir Müslümanın e, mahsa haram müesseseleri ile iş yapmalarının doğru olmadığını defalarca söyledik ve söylüyoruz da evet. Dolayısıyla finans kurumlarını her ne kadar külliyan tasvip etmesek de, hmm. külliyan doğru yaptıklarını söylemesek de en azından diğerlerinin nispetle daha ehven olduğu aşikardır. Hmm. Ve bu konularda da onlarla yapılacak olan muamelede yine herkes şahsı adına fetva sormak suretiyle, evet. yani şunu demiyoruz, onlar ne yaparsa caizdir demiyoruz. Her kim olursa olsun ne yapacaksa finansman işlemde kendi şahsı adına fetva sormasını ve şahsına verilecek olan fetvanın da şahsına münhasır olduğunu Hı hı. Yani ben işte oldu. aradım, bana böyle fetva verildi, bu geneldir şeklinde değil, tıpkı hı hı. bir ilaç gibi düşünün. Doktora gidiyorsunuz, doktor size bir ilaç veriyor. Ee, dolayısıyla siz şöyle diyemezsiniz, demek ki bu hastalığın ilacı budur, ee, sen doktora gitme aynı ilacı ben sana da vereyim. Hı hı. Bu yanlış bir teşhis olur ve yanlış bir tedavi olur. Evet. Ee, çünkü finans kurumlarının uygulamalarında şubeden şubeye farklılık olduğunu görmekteyiz. Hı hı hatta şubedeki memurların inisiyatif kullandıklarını bilmekteyiz hı hı. bazıları hassas bazıları bu konuda hassas olmayabiliyor evet. o yüzden bizim bu konudaki genellememiz herkes şahsı adına fetvasını sorsun hı hı. onun şahsına verilecek olan fetva diğerleri adına verilmiş kabul Evet hocam, Allah razı olsun kıymetli izleyenlerimiz devam edeceğiz ilk bölümümüzün sonuna geldik bu soruyla birlikte İnşallah ikinci bölümde yine kaldığımız yerden sizlerden gelen sorularımızı cevaplamaya devam edeceğiz Music Kıymet izleyenlerimiz, ilmihal programı ile ikinci bölümde yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlmihalitlalegultv.com.tr adresinden gelen sorularımızı cevaplıyoruz. E, kocam bana kavga edince bana babanın evine git diyor. Boşanma gerçekleşiyor mu? Yeniden nikah kıymam gerekiyor mu? Niyetin ne anlamda bana e, ne söylemem gerekiyor, ne yapmam lazım diye sormuş aracım. E, erkeğin hanımını boşaması talaktır ki hı hı. bu talakta bazen bayin talak olur, bazen de raci talak olur. Bayin talak e, yeniden nikahla beraber olabilirler eğer hı. geriye talaka dedik kalmışsa ancak raci talakta ise yeniden nikaha gerek kalmadan e, gerek duymadan, kadının iddeti bitmeden erkek tek tarafta hanımına gerek sözlü olarak seni geri aldım demesi hı hı. E, gerek fiili olarak karı kocalık münasebetlerinde bulunmasıyla nikahları devam hı. eder. Yine bu bağlamda erkeğin hanımına kullanmış olduğu lafzın mahiyetine göre talak, rici veya bayin olur. Hı hı. Eğer bu lafız sarıh lafızsa yani seni boşadım tabirinde olduğu gibi açık bir lafızsa burada niyete ihtiyaç duyulmaksızın talak vaki olur ve bu talak da biraz önce bahsettiğimiz rici talaktır, hı. hanefi fıkhına göre. Ee, ama eğer erkeğin kullanmış olduğu lafız sarıh lafız değil ise, yani boşamaya da kullanılabilir ama başka manalarda da kullanılabilen lafızlardan ise ki buna kinayi lafzı diyoruz. Hı hı. Bu takdirde o lafız ile talakın vaki olabilmesi erkeğin niyetine bağlı veya niyet makamına kaim olan bir karineye bağlıdır. Hı hı. Ee, sualdeki ifadede babanın evine git tabiri evet. e, bu lafızlardandır. Yani kinayi lafızlarındandır. Çünkü babanın evine git ee, uzun zamandan beri gitmedin ziyaretinde bulun şeklinde de düşünülebilir hı hı. veya şu an için seninle kavgalıyız birkaç gün seni görmeyeyim git oraya ee, en azından aramızdaki bu husumet soğusun bu mana da kastedilebilir ben seni boşadım ve bundan dolayı geldiğin ev olan babanın evine git de kastedilebilir. Hanım kardeşimiz şey sormuş hocam, yani niyetini de söylemiyor bana demiş. Da Dolayısıyla bu ifadelere baktığımız zaman bu ifade demek ki kinai lafzıdır ve kinai lafzında talak olabilmesi erkeğin boşama niyetiyle bunu söylemesine bağlı. Veyahut da bu niyet makamına kaim olan bir karinenin bulunması. Karine evet. ne olabilir? O esnada hanım ile kavga yaparken boşanmaktan bahsedilir ki buna müzakere tu talak derler fıkıhta. Hı hı. Yani talak müzakeresinde bulunuyorlar boşanmadan bahsedilirken adam bunun üzerine babanın evine tabirini kullanıyor ise babanın evine git tabirini hı hı. kullanıyorsa demek ki burada boşama kastedilmiştir. Onun o karine-i hal niyet makamına olacaktır. Ama böyle bir durum yok. Yani kavga yapıyorlar ama boşamaktan bahsedilmiyor. Bunun üzerine babanın evine git dediyse, bu biraz önce söylediğimizden doğru. Aramızda biraz e, mesafe olsun, birkaç gün ayrı kalalım kastı da olabilir. Hmm. O yüzden şu anda yanımdan git şeklinde de ifade edilebilir. Burada her halükarda adamın niyeti önemlidir. Eğer adam benim böyle bir boşama niyetim yoktur diyorsa, kadının ısrarla niyetin boşamaydı, şuydu, buydu gibi üzerinde ısrarcı olması doğru bir şey değildir. Çünkü burada bizim itibar alacağımız beyan erkeğin beyanıdır. Kadının beyanı değildir. Evet. O yüzden burada bu kardeşimize diyeceğimiz, eğer hanım kocası bu ifadeyi kullandıktan sonra ben boşama kastıyla bunu söylemedim diyorsa, yine nikahları devam eder. Ama yok ben bunu boşama kastıyla söyledim demiş ise ve daha önceden de aralarında bir boşama olayı geçmemişse e, bu bir bayintelaktır. Otururlar, yeniden bir nikah kıyarlar. E, Tabi her şey sıfırdan başlamak suretiyle yani iki tane şahit yeniden kadına mehir biçilerek hı hı. E, yeniden bir nikah kıyarlar bu manada kalan hayatlarında bu şekilde devam ettirdiler. Evet. Allah razı olsun hocam. Bir başka sorumuz. Bazen e, memleketimize cenaze münasebetiyle 2-3 günlüğüne gidiyoruz. Bu durumda namazlarımızı nasıl kılmalıyız? Yine seferle alakalı bir konu. Hı hı. E, şimdi vatanlar diye tabir ettiğimiz e, kişinin bulunmuş olduğu vatanına verilecek olan isim. Ki Bunlardan evet. birincisi vatanı aslidir. Hı hı. Kişinin doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı, hayatını geçirmeyi kastettiği vatandır. Ee, ve bir vatanı asli ancak vatane asliyle bozulabilir. Ama birden fazla kişinin vatanı da olabilir. Ee, yine kitaplarımızda diyor, bir kimsenin bir yerde ailesi olsa, hanımı olsa, çocuk çocuğu olsa, başka bir memlekette de yine aile ittikaz etse, aile edinse, Hı. yani ikinci bir eş edinse, her iki yerde bu kişinin vatanı aslisidir, her iki yerde de mukim Mükim olacaktır. Olsun. Aradaki mesafe belki seferi mesafe olsa da arada seferidir ama o yere şehre girdiği zaman mukim olacaktır. Evet. Velev ki 15 günden az kalsa bile. Peki böyle bir kimsenin hanımı vefat etse veya evini oradan taşısa ama mülkiyeti orada devam etse, kalsa oranın vatanı aslili devam eder mi etmez mi? Bu konuda Hanefi fıkhında iki görüş vardır bir görüşe göre mala itibar edilmez. Asıl olan ailedir. Hmm. Ailesi orada olmadığından dolayı oranın vatanı asli kalmaz görüşüdür. Hmm. Diğer bir görüşe göre ise oranın vatana asli olmasındaki etken aile ve mülktür. Dolayısıyla ailesini taşımış olsa da orada hala da bir mülkünün variyeti, orada bir irtibatının devamı demektir. Hmm. Oranın vatana asli devam eder. Hmm. Ki zahir rivayet kitaplarından kitabül asılda İmam Muhammed e, kişi ailesi ve malıyla bir yere intikal ederse tabirini kullanıyor. Buradan anlaşılan deniyor. Zahir rivaya bu ikinci görüşe meyletmiştir. Yani malının da orada kalmaması gerekir. Ancak bu söylediğimiz kişinin ana yurdu diye tabir ettiğimiz memleketiyle alakalı olmasa gerek. Çünkü memleket Kişinin doğduğu büyüdüğü bir yer hı hı. ve oradan başka bir yere intikal ediyor. Evet. Bunun o eski yerinin vatan olma niteliğini kaybetmesi tamamıyla kişinin kendi kastıyla niyetiyledir. Evet. Eğer bu kimse ben artık bir daha buraya asla dönmeyeceğim şeklinde bir niyet sergiliyor ise, hı hı. yani ben buraya yerleştim ve benim orayla hiçbir bağlantım, hiçbir irtibatım kalmadı bir daha da oraya gitmeyeceğim şeklinde bir ifadede bir niyette bulunuyorsa ki buraya bir parantez açmak istiyorum. Bazı kardeşlerimiz bize bunu sorduğu zaman biz işte aynı ifadedeki aynı suali soruyoruz, sizin niyetiniz ne? Hı hı. Diyorlar ki Allah bilir yani gelecekten nasıl haber vereyim gidebiliriz de gitmeyebiliriz de. Oysa bizim buradaki sualimiz vakanın suali değildir. Tabii ki gelecekte ne olacağını Allah bilir ama kasıt <gülüyor> niyet farklı bir şeydir. Yani sizin oraya dönme niyetinizin olup olmaması nefsül emirde oraya dönmüş olmanız veya dönmüş olmamanız manasında değildir. Hı. Burada sorgulayacağımız kişinin kastıdır, niyetidir. Evet. Gün gelir ben oraya yine dönerim, orası benim vatanımdır, memleketimdir şeklinde kişide böyle bir niyet varsa o memleket diye tabir ettiğimiz yer yine vatanı aslidir. İki günlüğüne dahi gitse oraya, bir günlüğüne dahi gitse yine orada mukim olacaktır. Evet. Ee, yoksa başka hani biraz önce bahsettiğimiz bir yerden bir mülk edinme mutlak manada orada kişinin vatan olmasını gerektirmez. Hı hı. Hâkeza, vatanâsiyesi, doğduğu, büyüdüğü yerde mülkü var ama orayı terk etmiş, başka bir memlekete geçmiş ve bir daha oraya dönme niyeti yok. Ama malların mülkleri var, orada bakılır. Onun dönme niyetinin olmaması, yani aslında malların olması, onun orayla irtibatının devam etmesinin göstergesi Göseyim. olarak kabul edilirdi. Evet. Ama şöyle olma ihtimali de vardır, ben oraya dönme niyetim yok, malım var ama orası çok değerlenecek bir yerdir, yatırım mahiyetinde hmm. malımı tutuyorum, değerlendiği zaman satacağım. İşte şu proje var, bu proje var şeklinde bazı e, niyetinden kaynaklı tutma da olabilir. Evet. Böyle ise dediğimiz gibi bu adımın niyeti kesin oradan terk olduğu için orası vatana asli olmaktan çıkmıştır. Hı hı. Ama yok orada benim memleketimdir, baba ocağımdır, yazları gideceğim orada kalacağım, emekli olduğum zaman oraya gideceğim niyetindeyse kişi o zaman orası vatana aslidir. Hı hı. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi bir günlüğüne dahi oraya gitse yine o kişi orada mukim olacaktır. Evet hocam. Yani yine bu kardeşlerimiz memleketlerine gittiği zaman vatanım diye tabir ediyor mu etmiyor mu onları düşünmeleri evet. lazım. Niyetlerini bilmek lazım. Bir başka sorumuz. İş kredi kartıyla taksitli satış yapmaktayım. Tahsilat garantisi olduğu için bu yöntemi tercih etmekteyim. Bankalara faiz ödememek için blokali çalışıyorum. Yani paramı 30'lar gün arayla tahsil edip faiz vermiyorum. Fakat tüm bankalar satıştan %2,5 gibi oranlarla hizmet bedeli ve... Puan adı altında komisyon alıyorlar. Ayrıca her ay post makinesi bedeli ve üye iş yer adı altında ücret alıyorlar. Verdiğimiz bu ödemeler caiz midir? Tabii ki her şeyden önce e, mutlak manada kredi kartı ile çalışmanın doğru olmadığını defalarca söyledik, dillendirdik. Ama tabii doğru olmaması caiz değildir manasında da algılanmamalıdır. Evet. Çünkü bu belki bir mecburiyet olmuştur artık. E, çünkü birçok alışverişlerde Adeta kredi kartına çok ciddi manada teşvik vardır. Hı hı. Yani 10 liralık bir malı kredi kartı ile aldığınız zaman size indirim yapıyorlar ama peşin aldığınız zaman size indirim yapmayabiliyorlar. Bu da bu teşviki gösterir veya da e, internet alıyor. üzerinden yapacağınız alışverişlerde sizin bankada paranız var ve kartınız var. O kart kredi kartı değil. Banka kartı, debit Hı -hı. kart diyorlar. Yani Hı -hı. hesabınızda kesin para var ve o parayla ben alışveriş Hı -hı. yapıyorum deseniz de kabul edilmiyor. İlla ki kredi kartı Hı -hı. olması gereklidir diyor. Bu gibi bazı sıkıntılar maalesef oluyor. İşte bundan dolayı eğer kredi kartı kullanılacaksa belli şartlar var demiştik ki Hı -hı. bu şartlara riayet edilmesi. Ve her şeyden önce faizli kurumlarınkinin olmamasına şiddetle dikkat edilmeli. Evet. E, ve içeriden nakit para asla çekilmemeli ve vade zamanını geciktirerek fark ödeme konumuna düşmemek hı hı. ve hakeza e, vade hani bazen alışveriş yaptıktan sonra size mesaj geliyor. O mesajı eğer onay verirseniz işte vade zamanını uzatıyorlar ve size bir fark uyguluyorlar. Hı hı. Böyle bir işlemin de asla uygulanmaması ve belki katılım bankalarınınkinin olsa bile Onlarda da farklı sıkıntılar olmuştur. Oluyordur da ki bunu farklı programlarda dinlendirmiştik. Bütün bunlara riayet ederek e, kullanılmasına belki izin verilebilir ama evet. kullanılmaması şiddetle tavsiye Aynı bu paralelde post makinesi de böyledir. Hmm. <gülüyor> Yine imkan nispetince e, işverenlerin yani dükkan sahiplerinin bunu dükkanlarına almaması en güzelidir ama onların ifadelerinde artık e, gelen müşteriler 10 tane müşteri geliyorsa 8'i kredi kartı kart soruyor, soruyor kart geçiyor mu diye sordukları için e, bu ciddi manada sıkıntıya düştüklerini ifade ediyorlar evet. özellikle para kendi iş yapan kişiler o zaman onlar için de söyleyeceklerimiz yine e, imkan nispetince finans kurumlarını tercih edilmesi Hı -hı. E, ve e, tayin edilen vakitten önce parayı çekmemek çünkü, evet. çünkü bundan dolayı da fark alıyorlar Peki bu mukabele bir komisyon kesiliyor. Bildiğimiz kadarıyla o post makinasının mülkiyeti kuruma aittir. Yani onu size vermiyor. Evet. Ve kesmiş oldukları komisyonda bir nevi o makinenin bedeli olarak değerlendirilebilir. Yani bir nevi silam makineyi kiraya veriyor. Evet. Ve kira bedeli olarak da onu ondan sizden bir miktar alıyor. Tabii imkan varsa bunu sabitlemektir güzel olan. E, çünkü bazı e, görüştüğümüz esnaf kardeşlerimiz bize şöyle diyor. E, kurumla biz konuşuyoruz ve kurum bizi bir, e, bir ay veya iki ay takip ediyor. Bir iki ay içinde e, ne kadar bir ciromuz var onu görüyor ve o doğrultuda bize bir ödeme planı çıkartıyor. Diyor ki siz post makinasında ayda şu kadar para öderseniz bunu sabitleriz. O zaman makinenin kira bedeli bu biraz daha sıkıntısız Hı. oluyor. Hatta juromuz çok yüksek olduğu zaman bizden bir farada da istemeyebiliyorlar. Çünkü o hesap kesim tarihinden önce biz parayı almıyoruz. Evet. Ee, onlar da o miktar parayı kullandıklarından dolayı e, karşılıklı bir taviz e, verme konumunda geliyor. Bizden hiç bedel de almayabiliyorlar bu şekilde olmasını sağlamak yani bu manada gayret sarf etmek evet. lazım. Mevcudu külliyen kabullenmek değil de yani ilk önce madem ki bu makina'nın kirası bunu sabitleyelim. Hı hı. Bir iki ay, üç ay, dört ay bizi deneyin ne kadar bir cüro yapıyoruz ona göre aşağı yukarı bu sabitlenir belli olabilir. Yani bunu yüzdelik de rakamsal olarak netleştirelim şeklinde evet. bir görüşme ve bu manada gayret sarf etmeyi de tavsiye ederiz. Ama Rabbim kurtarsın diyoruz. Amin inşallah. E, hakikaten zor bir durum. Hem e, iş yeri sahiplerini hem alışveriş yapacak kardeşlerimizde evet. birey olarak da inşallah hepimizi hem faiz müesseselerinden kurtarsın hocam. Hem de bu tip e, durumda olup da sıkıntıya düşen kardeşlerimizi inşallah e, muhafaza buyursun, kurtarsın Bakın, diyelim. yani öyle bir durumdayız ki e, her bir Müslüman yapmış olduğu alışverişte sevmedikleri kişilere ki Yahudi diye tabir ettiğimiz Maalesef. kişilere prim vermektedir. Çünkü bahse konu olan kredi kartlarının uluslararası niteliğe sahip olabilmesi... Ee, bu firmalardan e, bu firmalara endeks olmasına gerektiği yani ya Master ya Visa olacaktır. Hmm. Oysa bu kurumlar hangi, nerenin mamul olduğu herkese evet. malumdur. Ee, ki yeni herhalde e, internet haberlerinde gördüm Türkiye'nin bu manada bir çalışmaların olduğu da söylendi ki o biraz e, su sertti gönlümüze. Yani uluslararası niteliğe sahip olacak ama Türk firması olacak. Hı hı. E, Müslüman bir firma olacak en azından. E, bu da güzel bir çalışmadır. Madem ki bu vardır, bu kullanılıyor. Hı hı. E, en azından gayrimüslimlere paramız gitmesin, Müslümanlara paramız gitsin. Ha. Bunu, bu konuda da hassas olmak gerekir. İnşallah. Evet hocam bir başka sorumuz. Babam vefat etti ve köyde babama ait ev ve tarlalar var ve bu tarlalardan kardeşim mirastan istemiyorum diyor. Ama kardeşim bekar ve 31 yaşında istemediği halde yine de hakkı e, oluyor mu dinen diye sormuşlar. Vermek gerekiyor mu? Yani eğer o mirasçı olan kişilerden biri ki burada kardeşten bahsediliyor hmm. akli dengesinde bir sıkıntı yok ise... E, mirastan feragat etme hakkına sahiptir. Ama hakkı sabit olduktan sonra evet. tabi bunu iyi tespit etmek gerekir. Bizim Karadeniz bölgesinde e, kız evlatlar genelde miras istemem der e, ve erkek evlatlar evet. da bundan dolayı onları miraslık kılmaz, miras vermezler. E, Öğretten ve, dolayı istemezler. Ve dendikleri zaman da yani siz kızlara mal verdiniz mi biz onlarla helalleştik. İşte Ümre'ye gönderdim, Hacca gönderdim, şöyle yaptım, böyle yaptım. Oysa bu bir baskıdan kaynaklanan bir helalliktir. Yani o kız evlat şunu biliyor ki eğer ben bu mirasçı olursam gelecek olan yani bir geleneksel bir hal var ona aykırı davranmış olacağım. İşte babamın evine artık daha gidemem, abime gidemem, yeğenimin yüzüne bakamam. Veyahut da kendi kocasının kız kardeşi de aynı sonucu yapabilir şeklinde. O da o milletten olmasa bile bunun gibi bir takım algılardan kaynaklanan ben helal ettim. Oysa burada gerçekte o malın verilmesi. Çünkü bu yanlış bir politika, evet. yanlış bir izlenim. E, çünkü şer şerife aykırı bir hüküm gelenekselleşmiştir. Hı hı. E, bunu belki daha önceden de söylemiştik. Bizim e, fukih heyetimizin, başı Hüsamettin Vanlı evet. hocamız e, kendisinin yaptığı bir uygulamayı bize söylemişti ki çok güzel onu e, misal olarak vermek isterim. Hı hı. Dedi ki babam ne zamanki vefat etti, e, kardeşlerimi çağırdım, kız kardeşlerimi enişteleri de çağırdım. Herkesin malını taksim ettim. Geleneksel olarak kız kardeşlerim dedi ki işte abi bizi hacca gönder biz bir şey istemiyoruz. Yok dedim herkesin malı bellidir. Herkes kendi malında nereye giderse gitsin. Ama onlara bir şey daha şart koştum diyor hoca efendi. Özellikle enişteler mallarının başına gelecek ve insanların gözü önünde çay ki onların bulunduğu yer evet. çaylarını toplayacak. Köyde şöyle bir algı olacak de gelir çayını toplar kendi hakkını alır kendi hakkını yani eşinin, alır. Yani eşinin alır. hakkıdır ki evet. kadın tabii çalışmayacağı için tabii ki kocası bunu yapacak hı. bunun bizatihi uygulamasını sağladım diyor ki bu da aslında çok güzel bir tebliğdir evet. çok güzel bir metottur o yüzden yani ben helallik aldım şeklinde hemen gitmektense bir verirsin ona onun kendi mülkü olur hı hı. kendi mülkü olduktan sonra ve hür iradesiyle üzerinde herhangi bir manevi baskı bulunmadan gerçekten birilerine veriyorsa gerçekten ondan feragat ediyorsa diyecek bir şeyimiz yoktur başka harici bir etken hmm. bulunmaması durumunda. Ama yok manevi baskıdan kaynaklanarak helal ettiğim şöyle yaptım böyle yaptımsa bunlar doğru bir şey değildir. E, bu konuda da Rabbim e, özellikle Karadeniz'deki bizim evet. milletimize de insaf nasip etsin. Amin inşallah. Yani bir anlamda kardeşimizi gasp ediyormuşuz gibi oluyor değil mi hocam? Yani, yani yanıma, ha e, sokaktaki bir adamın malını gasp etmişin, ha mirastan kardeşine pay vermemişin. Çünkü evet. onun mülküdür. Ona aittir. Hmm. Siz ise e, abidinizi kullanarak Erkeklerinizi kullanarak. İşte şöyle bir ifade de var. Genelde erkek kardeşler arasında da büyük abi ben babamın mirasçısı değilim. Ben babamın ortağıyım. Dolayısıyla ben babamın hissesi kadar alırım. Geri evet. kalanlar size taksim. Bu da yanlış bir uygulamadır. Oysa baba hali hayattayken böyle bir ortaklık söz konusu değil ise o abinin erken olmaklılığı, yani Hı -hı. dünyaya diğer kardeşlerinden önce gelmesi, diğer şey kardeşlerinden değil. daha önce hak sahibi olması manasında değildir. Hı -hı. Veya daha fazla hak sahibi olması manasında değildir. Değil. E, çünkü babanın tezgahında değer çalışıyorlarsa ve babanın himayesi altında çalışıyorlarsa, harici olarak bir ortaklık tarzında bir şirket kurulmamış ise, bütün kazanç babanındır. Evet. Yani, ufak evlat, ufak olması hasebiyle çalışmamış büyük evlat, babasının yanında tabii ki daha fazla çalışmıştır. O da büyük ve ufak olmaktan kaynaklanan bir şey nedendir. Ama bu onun için ekstra bir hak ispat etme mahiyeti. Hocam bir de şöyle bir şey var ya. Özellikle bizim Karadeniz bölgesinde çok yaşanıyor. Erkekler işte babayla birlikte çalışıyorlar. İşte üç tane erkek kardeşçilerin babayla beraber çalışıyor. İşte dört beş tane de kız kardeş var. E Bunlar da mesela eski zamanlara baktığımız zaman köylerde çay toplarlardı. İşte ne bileyim bahçeyle uğraşırlardı. Onlar kendi köylerinde işleri görürlerdi. İşte şehre gelen babayla yine erkek kardeşlerle çalışırlar bir birikim yaparlardı. Burada şimdi şöyle bir şey oluyor bazen iş falan kuruluyor. Bir şirket kuruldu diyelim. Burada şimdi kardeşlerde şöyle bir sıkıntı yaşanıyor. Diyorlar ki işte biz erkekler babamızla beraber çalıştık. Bu şirketi kurduk. Bu noktaya kadar getirdik. Büyük bir firma haline getirdik bunu. E kızlar bu noktada onlar da kendi bahçelerinde çalışmışlar. Evde onların eşyalarını yıkamışlar. Bir şeyler yapmışlar yani. Burada o kızlar yine bu büyüyen mala şirkete ortak olabiliyorlar mı hocam? O kızlar çamaşırı yıkamamış olsalar bile. Hı hı. Bağda bahçede çalışmamış olsalar bile, hı hı. o bahsettiğiniz şirket, e, resmiyette şirket, evet. hakikatte ortak değil, babanın kurmuş olduğu tezgâhta çocuklarıyla beraber çalışmış olduğu ve büyük bir kurum haline gelen o firma babanın malıysa, hı hı. babaya ait ise, evet. o baba ahirete intikal ettiği zaman o hiç çalışmayan kız evlat ile. Hı hı. Her daim çalışan o büyük evlat arasında hiçbir fark yoktur. Evet. Hatta hatta bu babanın kütürüm bir çocuğu olsa, hiçbir şey yapmamış, dünyadan habersiz bir şekilde yaşamış, hı hı. felçli mefluş halde durmuş olsa bile, o da o çalışan abi kadar hak sahibidir. Hı hı. O yüzden yani meseleyi çalışmak veya evet. çalışmamak olarak algılamamak gerekir. Hep öyle değerlendiriyorlar hocam. O yüzden edeceğim. sizin hatta misalinizle bile ona vurgu yapmaya Hı -hı. çalışıyorsun. Yani bu kız evlatla çalıştı evet. demeye çalışıyorsunuz. Ben sözlerine üzerine basarak diyorum ki çalışmasa, çalışmasa bile da. hak sahibidir. Hı -hı. Çalışması çalışmaması bununla herhangi bir etken değildir. Hı -hı. Baba. Ama bazen şöyle bir şey olabiliyor. Evlat başka hariçten getirmiş olduğu bir sermaye ile babasıyla bir ortak, bir şirket kuruyorlar. Hı -hı. Veya harici bir iş yapıyorlar o durum farklı. Evet. Veyahut da işte baba onları harici olarak bir işe endeksliyor. Onlar bu sizindir. Bu konuda yürüyün diyor. Onlar da muvaffak oluyorlar. Mevla onları muvaffak ediyor. Harici bir firma, harici bir işle, hmm. iş sisteminde bulunuyor. Babanın mülkü ayrı, o mülk ayrı. Onlar... Bu da ayrıdır. Baba hayattayken çünkü vermiş He, Ama da. yok babanın tezgahı ise bu, babanın e, himayesiyle oluşmuş ise, o da babalarının yanında çalışan çocukları ise, o kazancının tamamı babaya aittir. Evet bir diğer sorumuz zekat vermek üzere ayırdığım param var bazen borç vermem gerekiyor bu paradan borç verebilir miyim diye sormuşlar. Önce şunu ifade etmek gerekir ki zekat olarak bir malı kenara ayırmak kişiye ne ifade eder? Hmm. Zekat malumunuz mali bir ibadettir evet. ve maksut olan bir ibadettir bu sebeple zekat verirken niyet şarttır. Yani kişi bir fakire zekatını verirken kalben onun zekat olma niyetinde bulunması gerekir. Hı. Onu fakire söylemek zorunda değildir. Evet. Hatta söylememesi yerine göre daha da iyi olur. Çünkü karşı tarafı rencide etmeme adına. Hı hı. Ee, peki bu niyet şarttır. İşte bu niyetin yerinin yani gelişebilmesi, oluşabilmesi için e, zekat verecek parasını cüzdanının bir kenarına ayırırken niyet etmiş olması, onu bir daha verirken niyet etmesinden ihtiyaçsız bırakır. Yani şöyle söyleyeyim, e, bir yökün zekat vermesi evet. gereken bir miktar para var. O parayı cüzdanının bir kenarına ayırdı Hı -hı. veya farklı cebine koydu, zekat verme niyetiyle evet. koydu. Bu saatten sonra bir fakire oradan zekat verirken bir daha zekat niyeti olmasa da onu vermesi yeterlidir. Evet. Sadece kenara ayırmak bunu ifade eder. Hı -hı. Başka bir hüküm ifade etmeyecektir. Dolayısıyla o paranın mülkiyeti hala da kendindedir. Hı -hı. Kendinde olduğundan dolayı sual eden kardeşimiz işte zekat için ayırmış olduğu paradan borç Bors. verebilir mi derken zekat için ayrılmış olması onun mülkünden çıkmasını gerektirmez. Verirken niyet etmemesinin yeterliliği ile alakalıdır. Evet. Dolayısıyla kendi mülkü olduğu için diğer mallarında nasıl ki tasarruf ehliyeti varsa bu malında da tasarruf ehliyeti devam eder. Evet. Borç da verebilir başka şekilde de onu kullanabilir. Ancak şuna temas etmek gerekir. Evet. Bu suali ben iki şekilde anlıyorum. Ee, bu kişi ileriye dönük vereceği zekata ayırmış veya şu anda vermesi gereken zekata ayırmış. İleriye dönük zekat ayırmışsa bu gelecekten bir zekattır ki güzel bir şeydir. Ondan kullanılır, vermek zorunda değildir çünkü. Ama şu zaman itibariyle vakti gelmiş ve ödemesi gereken bir miktar var. Ve onu cebine ayırmış, bir kenara koymuş ve ödememiş. Oradan ben tasarrufta bulunayım. Bu belki fıkhen, tasarrufta bulunmasında bir sıkıntı olmaz. Ancak vakti geldiği halde zekatını vermediğinden dolayı doğru bir işlemde bulunmuş olmayacaktır. Evet. Zekat mali bir ibadettir ama muvakkat değildir. Yani belli bir vakti yoktur. Dolayısıyla her ne zaman onu öda ederse bu bir edadır. Hiçbir zaman kaza olmaz, namaz gibi değildir. Evet. Namazın belli bir zamanı var, orucun belli bir zamanı var. O zaman zarfında yapılırsa eda, o zaman geçerse kaza olur. Ama zekat ibadeti böyle değildir. Vakti geçtiğin kazayı kaldı diye bir Öyle şey, bir şey yok. olmaz. Her yani. halükarda edadır. Hı hı. Dolayısıyla muvassa genişlik vardır ama bununla beraber ödeme zamanı geldi halde ödemeyip de onu kişi kendi tutması da uygun bir hareket değildir. Çünkü fakirin hakkıdır. Hı hı. Onu bir an önce ona ulaştırmak gerekir. Ama bu belki ne zaman olabilir? Olur ya, aklınızda biri vardır, vermek istediğiniz biri vardır, ihtiyaç sahibidir ve ona da şu anda o parayı ulaştıramıyorsunuz, onun adını onu saklıyorsunuz. Hı hı. Belki böyle veyahut da bulunduğunuz coğrafyada zekat verecek kimse yoktur, ee, gerek Müslüman olmadığından dolayı veyahut da zekata liyakatlı kişiler olmadığından dolayı onu da e, zekat verecek kişiyi bulana kadar kenarda tutayım şeklinde olabilir. Ama imkan nispetince kişiye zekat vacip olduğu an, yani senesi geldiği zaman onu geciktirmeden derhal onu kendinden çıkarması en güzelidir. Evet hocam. Bir başka sorumuz. Bizim burada bir cemaat var. Seyce yaparken ayak topuklarımızın birbirine değmesinin gerekli olduğunu söylüyorlar. Ve bu konuda çok dikkatli davranıyorlar. Herkesin bu konuda dikkatli olmaları gerekti diyorlar. Size sormamdaki gayemiz bu konu gerçekten önemli ise bunu duyursanız memnun oluruz demişler. Bu konuya dikkat edelim. Geçen, biraz önceki yani programımızın ilk bölümünde bahsettik. Fıkıh heyetindeki Hoca Efendi'lerle istişaremiz, toplantımızda onlar da bu meseleyi evet. dillendiler. Demek ki onlara da geldi bir çok sual. var. Onun üzerine herhalde bize de bu manada tevdi edildi. Oradaki arkadaşlarımız da hocalarımız da araştırdığında zaten bize bazı kitaptaki ibareleri gösterdiler. Bu konuyla alakalı i̇bn Abidin'de açık ibareler var ancak gereklilik tarzında değil sünnet olma tarzında. Hmm. Yani kişi rüküye gittiği zaman rükü esnasında rükünün sünnetlerinden bir tanesi de ayak topuklarını birbirlerine değdirmesidir. Hmm. Ee, bu şekilde rüküye gitmesi sünnettir. Hatta e, İbn Abid'in merhum Diyor ki bunun daha sonradan e, ayaklarını birbirinden ayırmasından bahsedilmediği için secde esnasında da ayak topuklarının birbirine değdirilmesi bu manada sünnet olacaktır, hmm. müstahap olacaktır. Ama bu elzem olan bir şey değildir. Yani e, bu cemaat değil aslında her bir Müslümanın bu sünneti ihya etmesi evet. güzeldir ama bu olmazsa namaz olmaz. Hı -hı. Bu olmazsa rükû gerçekleşmez, secde gerçekleşmez şeklinde bir algı yanlıştır. Evet. Ee, bunu şöyle bilmek gerekir. Bu rükûnun sünnetidir, secdenin sünnettir. Bu şekilde yapılması namazda güzeldir. Hı -hı. Ee, bu manada hareket etmek gerekir. Evet hocam. Bir de bir şey var. Hani bu kaza namazlarında hocam özellikle daha önce e, biz defa diye söylemiştik ama yine de gelen çokça sorularımızdan bir tanesi. Kaza namazı e, kılarken bütün vakitleri kılıyoruz. Vitir namazımızı ne yapmamız gerekiyor? Ee, hani vacip olduğundan dolayı bırakmamız mı gerekiyor yoksa onunla mı kaza edeceğiz diyor. Çokça yine defaatle de geliyor evet, hocam. Bunu tekrardan bir ifade edelim. Bitir namazı e, Hanefi fıkhına göre vacip olan bir namazdır. Evet. Vacip demek e, her ne kadar kuvvet itibariyle farz kadar kuvvetli olmasa da amel konumunda farzdan farklı değildir. Hı -hı. Nasıl ki farz ibadet yapılmaması durumunda kaza edilmesi Hı -hı. gerekiyor ise Vacip olan bu ibadette yapılmaması durumunda kaza edilmelidir evet. Hanefi fıkhına göre. Ee, bakın bir hükmü ispat etmede, bir hükmü söylemede o hükmün delilinde bakılır. Hı hı. Delilin iki konumu vardır. Bize gelişi ki buna vurut derler, hı hı. bir de o delilin o hükmü ifade etmesi. Buna da delalet derler. Evet. Vurut ve delalet yani o delilin bize gelişi ve o hükme delalti ise o kat hüküm ifade eder. Hı hı. Yani farz veya haramı ifade eder. Ama bu ikisinden bir tanesinde şüphe varsa, yani vurudu zanni, delaleti kat'i veya da vurudu kat'i ama delaleti zanni ise bu durumda bu bir şüphe oluşturduğundan dolayı onun merhalesi kat'i farz olarak değil, kat'i haram olarak değil, belki iştihadi farz, iştihadi haram olacaktır. Hı hı. Hatta i̇bn Abidin Merhum haşiyesinde vacip ile iştihadi farz arasını nasıl ayırt ederiz? Hı hı. Yani hangi konularda farzdır? Mesela e, başın dörtte birini mes etmek hanefi fıkhına göre farzdır. Evet. E, Vitr namazı vaciptir. Hı hı. E, başın dörtte birini mes etmek farzdır Var. derken bu iştihadi farzdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de başın mutlak mes'ten bahsediyor. Hı hı. Bunun miktarına Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i keriminin dereliti kat'i değildir. Hı hı. Ki bundan dolayı zaten bu konuda farklı görüşler vardır mezhepler açısından. Evet. Şafi mezhebine göre bir parçasının mesedilmesi yeterliyken evet. e, diğer e, mezheplerde kaplamanın olması yani tamamının mesedilmesi edilmesi gerekli olacak. Hanefi mezhebinde ise zahir rivaya göre üç parmak, e, İmam Tıhavi'den gelen rivayete göre ise nasiye miktarı yani dörtte birinin olması evet. e, farz olan miktardır. Evet. Durum bir iken eğer bu konuda ihtilaf varsa, demek ki dörtte birini mes de farzdır demek iştihadi bir farzdır. Evet. Peki buna iştihadi farz demek, vitre ise müstakil bir ibadete vaciptir demek nasıl oluşacak? Hanefi fıkı bunu şu şekilde ifade ediyor. Eğer e, o iştihadi farz bir farzın tamamlayıcısı ise, yani müstakil değil ise, bir farzı itmam etme ile alakalı ise, ona farz-ı iştihadi tabiri kullanılıyor. Hmm. Nitekim başın mesh farzdır. Dörtte biri olması bunu itmam edici evet. olduğu için buna farz tabiri kullanmıştır. Hmm. Ancak bu bir farzın ile alakalı değil. Müstakil bir ibadetse hmm. ona da vacip tabiri kullanılıyor. Evet. Yani vitir namazı gibi işte kurban bayramında kurban kesmek gibi. Hanefi fıkhına evet. göre. Dolayısıyla bu e, vaciptir demek de aslında iştihadi bir farzdır. Hmm. Yani yapılması, yapılması gerekecektir. Gereken. Bu manada kişi yapmaması durumunda tabii ki bunu kaza etmekte de mükellef olacaktır. Evet hocam, şununla noktalayalım. Vitr namazında tekrar tekbir alıyoruz hocam, üçüncü rekatta. Ee, Konut tekbiri. Evet, konu tekbiri alıyoruz. Orada elleri bırakmak mı gerekiyor yoksa direkt tekbir alıp ellerimizi bağlamamız mı gerekiyor? Bunun ile alakalı herhangi bir e, evet. algı yok. Sadece kunutta tekbir almak, yani kunut tekbirini kunut Hı. yapmak vaciptir. E, bu manada tekbir alırken kişi direktmen, e, yani Allahu Ekber der, ellerini kulaklarının hizasına getirir, sonra ellerini bağlar, ondan sonra kunut dualarını okur. Evet hocam, Allah razı olsun. Çok ha, teşekkür ediyoruz. E, dua babında e, sizlerden dua bekleyen, hasta olan kardeşlerimiz Hassan. var. E, neler söylemek istersin hocam? İnşallah birbirimize dua edelim. Yani e, dua istemek güzel bir şeydir, evet. e, bu bir kişinin karşı tarafa karşı bir hüsnü zanlıdır evet. ve hakikaten kişilerin birbirlerine namına yapacağı dua da makbuldür. Evet. Bu konuda hadis-i şerifler de vardır. E, kişinin arkasından yapılan duanın kabulüne dair Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade buyurdu hadis-i şerifler vardır. O yüzden inşallah birbirimize dua edelim. E, bağ husus ümmetin birliliği konusunda evet. içinde bulunduğumuz bu sıkıntıların bertaraf edilmesi konusunda e, Rabbim cümlemize muvaffakiyetler ihsan eylesin inşallah. inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür Anladım ediyoruz. Cümlen. Kıymetli izleyenlerimiz e, bu soruyla birlikte, dua ile birlikte programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizler de yine sorularınızı ilmihaletlaligurtv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Ve acil sorularınız olduğu takdirde ise... 444 4771 fetva hattından yine sorularınıza cevap alabilirsiniz. İnşallah önümüzdeki programlarda yine sorularımızı yanıtlamaya gayret göstereceğiz. O vakte kadar hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşça kalın.